İyi günler, çok kıymetli Gül Efendi dinleyicileri. Bir sabahın bereketi programında yine sizlerle beraberiz. Gününüz hayırlı, bereketli olsun inşallah. Her şey gönlünüzce olsun diyerek programıma başlamak istiyorum. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi hepinizin, hepimizin üzerine olsun inşallah. Bugünkü günümüzün ilk hadisi şerifi Hazreti Ayşe'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah Aleyhissalatu vesselam şöyle buyurur. Mümin'e bir diken batar veya daha ağır bir musibetle karşılaşırsa Allah buna karşılık onun makamını bir derece yükseltir. Ve bir kusurunu bağışlar. Evet değerli dinleyiciler. Bu programımızın ilk hadisi şerifini bir daha tekrar etmek istiyorum. Hazreti Ayşe Validemiz'den rivayet edilen radiyallahu anheden. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Mümine bir diken batar. Veya daha ağır bir musibetle karşılaşırsa. Allah buna karşılık onun makamını bir derece yükseltir ve bir kusurunu bağışlar buyurur. Dolayısıyla başımıza gelen hadiselere isyan etmek değil, şekva etmek değil, şükretmek, iktiza etmekte değerli dinleyiciler. Evet, bugünkü öykümüzün, bugünkü kıssamızın adı bir deliye bir veli rolü. Bakalım neymiş bu? Ebu Müslim Havlani bir toplulukta konuşulanları dinler. Hemen hepsi de hanımından şikayette bulunmaktadırlar. Ancak Ebu Müslim'de şikayet filan yoktur. Derler ki veli gibi bir hanıma düştün de sesin sedan çıkmıyor değil mi? Omuzlarını silkerek cevap verir. Bizimki veli filan değil. Kelimenin tam manasıyla delidir deli. Öyle ise derler nasıl geçiniyorsun böyle deli biriyle? Cevap verir ben der usulünü biliyorum da öyle geçiniyorum. Kavga gürültümüz o yüzden olmuyor. Bütün meraka düşerler. Deli gibi biriyle kavgasız gürültüsüz geçinmenin usulü nedir ki? Diye sormaktan kendilerini alamazlar. Şöyle izah eder Ebu Müslüm geçinmenin sırrını. Der ki Allahu Azimüşşan Adem aleyhisselam topraktan yarattığında bedenine önce aklı koydu. Akıllı bir adam oldu. Sonra öfkeyi yarattı. Ona da Adem'in bedenine girmesini emretti. Öfke ben dedi Adem'in bedenine giremem. Çünkü orada akıl vardır. Akılla ikimiz bir yerde asla duramayız. Rabbimiz buyurdu, Ey öfke, sen Adem'in bedenine girmeye yönel. Akıl senin geldiğini görünce hemen çıkıp gider. Kendi yerini sana bırakır. Böylece sen de Adem'i deli yaparsın. Ebu Müslim burada der ki, İşte biz hanımla bu konuda anlaştık. Dedik ki, madem ki insana öfke gelince akıl gidiyor, İnsan delinin teki haline geliyor. Öyleyse evde kim öfkelenirse sanki o delidir. Deliye karşı ise bir veli lazımdır. Ben öfkelenirsem hemen farkına varacaksın. Sabır gösterip ters cevap vermeyecek, veli rolü oynayacaksın. Şayet sen öfkelenir de sen deli durumuna girersen bu defada ben veli rolüne girerek sabredeceğim. Ebu Müslim Bundan sonrasını şöyle tamamlar. İşte der ey dostlar siz de bir deliye bir veli rolü oynayın. Öfkelenince karşı taraf veli rolüne girsin sabır ve tahammülü esas alsın göreceksiniz ki tartışma kısa zamanda son bulacak. Taraflar birbirlerine karşı sevgiyle dolacak. Son hatırlatmasını ise şöyle yapar. Sakın der bir deliye bir veli rolü basit bir şey deyip de geçmeyin. Sadece bir deneyin yeter. Ne dersiniz? Denemeye değer mi? Bir deliye bir veli rolünü bir de biz denesek nasıl olur? Ziyan mı ederiz kar mı? Evet değerli dinleyiciler Ebu Müslim'in bu hikmet dolu hadisesi hakikaten bize bazı şeyleri düşünmemizi ve bazı hususlarda dikkatli olmamızı, hassasiyet göstermemizi bize tavsiye etmekte enteresandır. Bu kıssadan Hisseyi sizlerle paylaşınca yine kalbin zümrüt tepelerinden bir tepeye çıkıp o tepede yine bir gezinelim dedim. Kalbin zümrüt tepelerini açınca tam sabır tepesi çıktı. Bu da bir tevafuk olsa gerek. Öykümüzle, kıssamızla bu sohbet mevzusu aynı noktada birleşti. Evet değerli dinleyiciler. Kalbin zümrüt tepelerinden birisi olan Sabır Tepesi. Bakalım sabır neyi gerektiriyormuş? Ne imiş? Nasılmış? Çünkü zannediyorum en çok ihtiyacımız olan en çok eksiğimiz olan veya en çok üzerinde durulması gereken hususlardan birisi işte kalbin zümrüt tepelerinden sabır ağrı acı tahammülü güç ve katlanması zor hadise ve vakalar karşısında dişini sıkıp dayanma manalarına gelen sabır açık kapalı İsta'inu bis sabri Bakara suresi 45. ayetinde mealen ifade edildiği gibi sabırla yardım isteyiniz ve Ali İmran suresinin 200. ayetinde mealen ifade edildiği gibi sabredin ve sabırda yarışın ayetlerinde ifade edildiği gibi sabrın Aynını emir Yahut Ahkaf suresi 35. ayette Mealen Onlara karşı acelecilik etme Ve Enfal suresi 15. ayetin Mealinde Onlara arkalarınızı dönüp kaçmayın Beyanlarında olduğu gibi Onun zıddını yasaklama Ve Ali İmran suresi 17. ayette mealen Sabredenler hayatlarını sadakat çizgisinde sürdürenler ifadelerinde geçtiği gibi, bu vasıflarından dolayı senada bulunma ve Al-İmran suresi 146. ayetinde de, mealen Allah sabredenleri sever fermanında görüldüğü gibi, Allah sevgisine mazhariyetlerini anlatma ve Bakara suresi 153. ayetinde de, İnnallâhe sabirin Allah sabredenlerle beraberdir. İltifatında müşahede edildiği gibi sabrı yaşayanları mâiyyeti ilahiye ile payelendirme ve Nahl suresi 126. ayette de şayet sabredecek olursanız bu sabredenler için işin en hayırlısıdır. Bir beyanından anlaşıldığı gibi sabırla mahza hayra erilmesini beyan ve elbette o sabredenlere mükafatlarını yaptıkları işlerin en güzeline göre vereceğiz. Nahl suresi 96. ayetin mealinde uhrevi mücazatı nazara veren teselli baş fermanıyla sabirin yani sabreden sabırlı olanın Olanları müjdeleme ve Ali İmran suresi 125. ayetin mealinde de şayet saburu sebat eder ve itaatsizlikten sakınırsanız şunlarda şu dakikada üzerinize geliverirlerse yardım vaat beyanlarıyla sabredenlere ilahi imdadı hatırlatma gibi Allah tarafından değişik yönleriyle sürekli nazara verilen çok önemli bir kalbi ameldir sabır ve bir zaviyeden de diyanetin yarısını şükrün teşkil etmesine karşılık diğer yarısının ünvanıdır evet dinin yarısı şükür yarısı sabır bu mülahazayı pekiştiren Hazreti Ruhu seyyid Enam'dan şeref sudur olmuş bir hadisi şerif müminin durumu şayanı takdirdir Niye olmasın ki onun her işi hayırdır ve bu da müminden başkası için müyesser değildir. O neşe ve sevinç ifade eden bir duruma mazhar olunca şükreder bu onun için hayır olur. Herhangi bir sıkıntıya maruz kaldığında da sabreder bu da yine onun için hayır olur sözün ne manidardır. Evet değerli dinleyiciler hakikaten mümin için zarar hanesi yok mümine zarar yazmaz hayatında niçin? çünkü ona nimet gelir bolluk gelir güzellik gelir sevinç, neşe, sürur gelir bunların Allah tarafından verildiği inancından dolayı Allah'ına şükreder, sevap kazanır hastalık gelir musibet gelir zarar gelir kaza gelir, bela gelir Bunlara sabreder yine sebep kazanır. Programımızın ilk başlangıcında okuduğumuz hadis-i şeriften de hatırlayacağınız üzere bir diken batması bile onun bir günahının bağışlanmasına bir mertebe yükselmesine vesile oluyorsa mümin için hayatında zarar yoktur. Ama hani sahabi efendilerimiz Hele gel bir saat iman edelim demişler ya. İşte bu duyguyu, bu şuuru mümin daima kendi kendine ne yapmalı? Tazelemeli, yenilemeli içinden. Kendisinin nefsinin hoşuna gitmeyecek hususlarda nefsini ikna etmeli. Ve o hususta Cenab-ı Hakk'a karşı en ufak bir itiraz yapmamalı. Yani her şeyin ondan geldiğine ve her şeyin ondan olduğuna inanıp sabretmeli, şükretmeli. İşte sabır, sabredilen hususlar itibariyle aşağıdaki bölümlere ayrılır. Evet, sabır. Bir, Allah'a kulluğun zorluklarına katlanma manasına... İbadetü ü taate karşı sabır. Hani eserlerde diyor ya, günde beş vakit namaz bana usanç veriyor diyor. Daima günde beş vakit, beş vakit, beş vakit. Üstad Hazretleri, sen diyor, günde üç öğün yemek yersin. Daim su içersin. Daim hava teneffüs edersin. Bunlar sana usanç vermiyor. Neden? Çünkü ihtiyaçlar tekrar ettikçe, Telezzüz eder. Lezzet verir. İşte bunun için namaz diyor. Değil sana usanç vermek. Sana lezzet vermek iktiza eder. İşte bu noktada. Allah'a kulluğun zorluklarına katlanma manasına. ibadet, taata karşı sabır. Yani biraz meseleyi psikolojik şöyle düşünecek olursanız. Değerli dinleyiciler. Öğle namazını kıldınız. Yahu. İşte dört saat sonra ikindi namazı gelecek ya. Nasıl yapalım? İkindi yıkıldınız. Ya üç saat sonra akşam namazı gelecek. Nasıl yapalım? Bak böyle değil. Böyle düşünürseniz o namaz çok size haz vermez. Öyle yıkıldınız diyelim ki ikindi namazına dört saat var. Allah'ım ben dört saat yine bir farz namaz olarak senin huzuruna gelmek için dört saat nasıl bekleyebilirim Allah'ım? Yani şu beş vakit, on vakit olsaydı da iki saatte bir huzuruna gelseydim Allah'ım. Belki şimdi diyeceksiniz ya biz beş vakti bulamıyoruz sen on vakitten bahsediyorsun. Efendimize Miraç'ta ilk defa kaç vakit emredildiğini biliyorsunuz. Efendimiz tekrar gider. Ya Rabb'dir. Bu kadar vakit ümmetime zor gelir. Bu şekilde bu şekilde diyerek ki kendisi için değil yine bizim için. Ama ibadette sabır. İkincisi günah yolunun nefse hoş gelmesine mukabil masiyet duygusuna karşı sabır. Günah yolunun nefse hoş gelmesine mukabil. Şimdi Hakikaten üstad hazretlerinin haramları, günahları zehirli bir bala benzetmesi çok manidardır. İnsan bir günah işlediği, işleyeceği zaman, bir haramı irtikap edeceği zaman, önce çok tatlı geliyor ona. Şeytan o haramı, o günahı o kadar tatlı gösteriyor ki, işte eserlerde zehirli bir bal denmesi çok güzel bir tespit çok orijinal bir tespit insan o günaha işlediği o haramı irtikap ettiği zaman o an geçici bir lezzet alıyor gibi oluyor ama sonrasında bin ah çekiyor işte ondan sonra zehri başlıyor bu noktadan günah yolunun nefse hoş gelmesine mukabil masiyet duygusuna karşı sabır nasıl ki şeytan Hazreti Adam aleyhisselamla Hazreti Havva anamıza o memnu meyveyi yenilmesi meselesini çok tatlı gösterdi. İşte bizlere de haramları günahları çok tatlı gösteriyor. Bak şimdi ye diyor ye veya yap diyor ya şu 20. asırda bu da günah mı sayılır be adam diyor. E işte diyor ne olacak diyor ya dünyayı sen mi kurtaracaksın? O günahı işleyip o haramı ittikap ettikten sonra belki de şu duyguyu da sana veriyor. Seni ümitsizliğe itmek için Allah sana akıl verdi, fikir verdi. Sen hala bu haramların peşindesin, günahların peşindesin. Yazık sana ya, yazık sana. Sen Allah'tan uzaksın artık affolunmazsın. Sen, sen kurtulacak halin kalmamış gibi insanlığı o günaha ve harama ittikten vesile olduktan sonra bir de bu şekilde vesvese vererek insanı Allah'tan daha çok uzaklaştırmak istiyor. Üçüncüsü, hakkın kaza ve kaderine rıza göstermeyi de ihtiva eden semavi ve arzi belalara karşı sabır. Evet, depremler olur, sel su felaketleri olur. Ne bileyim değişik kazalar olur, belalar olur. İşte Cenab-ı Hakk'ın kaza ve kaderine rıza göstermeyi de ihtiva eden semavi ve arzi belalara karşı sabır. Dördüncüsü, dünyanın cazibedar güzellikleri karşısında yol yön değiştirmeden çizgiyi korumada sabır. Şimdi değerli dinleyiciler, bazı insanlar vardır böyle. Bakarsınız sıradan düz insan olduğu zaman heh, mütevazidir, iyi bir insandır. Fakat biraz şan, biraz şöhret, biraz makam, biraz servet, biraz para, biraz pul. Aman ya Rabbi bakıyorsun ki sanki o insan o insan değil. Adeta farklı bir insan. İşte Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu konuda bizlere eşi menende olmayan bir örnek. Mekke'den Medine'ye hicret ederken hangi mütevazilikte idiyse, Mekke Fethi'nde Mekke'ye girerken aynı mütevazilikte, aynı tevazudaydı. Hayatını değiştirmemişti Allah Resulü. Hazreti, Abu, Hazreti Ebu Bekir de öyleydi radıyallahu anh. Onun için dünyanın cazibedar güzellikleri karşısında yol yön değiştirmeden çizgiyi korumada sabır. Zaman ve vakit isteyen işlerde... Zamanın çıldırtıcılığına karşı sabır. Evet. Şimdi daha önce de bazı dinleyicilerim aradı. İşte kendi evladının imam hatip mezunu olduğunu, bundan dolayı puanlarının kırıldığını, bundan dolayı üniversiteye giremediğini, bundan dolayı psikolojik sıkıntılar yaşadığını vesaire. Yani herkesin kendine göre inandığından dolayı Böyle bir sıkıntı çektiğini ifade eden dinleyicilerimiz oldu. Fakat şunu katiyen unutmayın değerli dinleyiciler. Zulmün sonu olmaz. Zalimin akıbeti berbattır. Hani derler ya zulm ile abat olanın akıbeti berba olur. Siz sabredip hani mazlum diyor eğer üzerine düşeni yapsaydı. Allah'la irtibatını kavi tutsaydı, Allah zalime mühlet vermezdi diyor. Bu önemli bir husus. Yani mazlumun Allah'la irtibatı kavi olması ne demek? Mazlumun Allah'la irtibatını koparmaması ne demek? İşte diyorum mazlumun Allah'la irtibatı kavi olsaydı, Allah'tan bir haber Olmasaydı Allah zalime mühlet vermezdi. Onun için siz bazı şeyleri sebepler dairesinde yerine getirip neticesini Allah'tan bekleme noktasında sabredin. Sonunun neler olduğunu göreceksiniz. Bunu hayatınızın her sahasında düşünebilirsiniz. Diyelim ki ailenizden, diyelim ki işinizde, diyelim ki içtima hayatta, diyelim ki sosyal hayatta, şu veya bu şekilde, mesai hayatınızda, bir haksızlığa maruz kalıyorsunuz. Siz Allah'a havale edin. Hani Hazreti Ebubekir Efendimiz bir gün Efendimiz Aleyhisselatü vesselam'la beraber bulunuyorlarken oradan bir adam gelir. Saygısızca Hazreti Ebubekir Efendimize kötü sözler söyler. Hakaret eder. O sırada Hazreti Ebubekir Efendimiz Allah Resulüne döner Sallallahu aleyhi ve selleme, Bakar Efendimiz tebessüm etmektedir. Artık bir yere gelir ki Hazreti Ebu dayanamaz. O da aynısıyla karşılık vermeye başlar. Efendimiz oradan ayrılı verir. Hazreti Ebu Bekir anlamıştır Efendimizin bir şeyden rahatsız olduğunu. Ve Allah Resulü'nün arkasından koşar gider. Ya Resulallah der. Önce o adam bana kötü sözler sarf ediyordu. Ben size baktım siz tebessüm ediyordunuz. Sonrasında ben de o adamı aynısıyla karşılık verince siz oradan ayrıldınız. Hikmetin ne ola ki ya Resulallah deyince, Efendimiz cevaben şöyle ifade buyurur. Ya Ebu Bekir, o adam sana kötü söz söylerken, ve sen susuyorken, senin yerine bir melek o adama cevap veriyordu. Sen de aynı sözlerle o adama karşılık verince, melek gitti, araya şeytan girdi. Şeytanın olduğu yerde de ben bulunmam buyurur. İşte bu konuda siz, Allah'a havale edeceksiniz. Sonrasını göreceksiniz. Ya, haksızlık yapanların, zulmedenlerin sonunu göreceksiniz. Evet, bunlardan bazıları kulun iradesiyle alakalı olsa da, bazılarında asla insanın dahli söz konusu değildir. Sabır, kendi keyfiyeti ve tahakkuk itibariyle de altı kısım içinde mütala edilmiştir. Birinci kısım, sabır lillah ki, Allah için sabretme manasına gelir. Ve sabır mertebelerinin ilkidir. Allah için sabretme. İkincisi sabır billah ki sabrın Allah'tan bilinmesidir. Ve evvelki mertebeye göre bir kadem daha ileri sayılır. Birinci sabır lillah. Allah için sabretme. İkincisi sabır billah. Sabrın Allah'tan bilinmesi. Ve evvelki mertebe göre bir kadem daha ileri sayılır. Üçüncüsü sabır alallah ki her işte hikmeti vardır deyip Hakkın celali ve cemali tecellileri karşısında aceleciliğe girmeme sabrıdır. Dördüncüsü sabır fillah ki Allah yolunda kahru lütfu bir bilme sabrıdır. Allah yolunda Kahrul lütfu bir bilme sabrıdır ve evvelkilere göre hem ağırlığı hem de derece farkı vardır. Beşincisi sabır maallah ki maiyet ve kurbiyeti ilahiyeye dair hususiyetleri itibariyle bulunduğu makamın esrarına riayetle beraber hakla beraber olabilme sabrıdır. Altıncısı sabır anillah ki vuslata karşı dişini sıkıp dayanma azmidir. Ve hakikat aşıklarının sabrıdır. Bunlardan başka bazıları sabrı başa gelen şeyler karşısında edebini bozmamak. Bazıları iyi kötü hadiseleri tefrik etmemek. Bazıları kendine rağmen yaşamak. Bazıları kahrı lütfu aynı ruh haletiyle karşılamak. Bazıları kitap ve sünnetle gelen mesajları cennet davetiyesi gibi kabul etmek. Bazıları sevgili uğrunda can canan her şeyi feda edebilmek şeklinde ifade etmişlerdir ki, hepsinin kendine göre bir mahmilinin bulunduğu söylenebilir. Ayrıca sabredilecek herhangi bir mesele karşısında dişini sıkıp dayanana sabir, sabretmeyi tabiatıyla bütünleştirmiş olana müstabir, sabır mevzuunda tam bir vicdan rahatlığını ermiş bulunana, Mutasabbir, bu hususta hiç zorlanma hissetmeyene sabur, herkesin sabrettiği şeylerden daha ağırlarını göğüsleyebilecek babayiyete de sabbar denir. Bakın sabırla ne kadar yabancıyız ki, bu ifadeleri, bu terimleri bile ifade etmekte zorlanıyoruz değerli dinleyiciler. Bu arada işari tefsirciler de sabrı Kur'an-ı Kerim'in bazı ayetleriyle irtibatlandırarak, şu kabil yorumlarda bulunmuşlardır. Ali İmran Suresi 200. Ayetinde isbiru ve Sabiru ve Rabitu Ayetinde isbiru ile insan nefsinin taate karşı sabrı Sabiru kelimesiyle maruz kalınan şeyler karşısında dayanılması Rabitu sözüyle de Allah'a karşı aşkı iştiyakın devam ettirilmesi veya ''İspiru ile sabır fillah, sabiru ile sabır billah, rabitu ile de sabır maalla, yahut isbiru ifadesiyle nimetlere karşı duygu, düşünce istikameti, sabiru ile zorluk ve sıkıntılara katlanma azmi, rabitu ile de her şeye rağmen Allah'la münasebetin devam ettirilmesi kastedilmiştir.'' Şimdi böyle çok karşılaştığımız meselelerden birisi değerli dinleyiciler adamın başına ticari veya gayri ticari ailevi bir sıkıntı gelmiş zarar edebiliyor iflas edebiliyor eşini veya çocuğunu kaybedebiliyor veya işi tersine gidebiliyor veya imtihanı kazanamayabiliyor ve o insandan şöyle bir söz "Vallahi hocam işte ben namazımı da kılıyorum zekatımı da verdim yardımımı da ettim yani böyle zikrede gidiyorum sohbete de gidiyorum ama ya işlerim hep ters gidiyor. Ve bakıyorsunuz 3-5 geçmiyor ki adam camiye de gelmiyor, cemaate de gelmiyor. Şimdi bu noktadan başa gelen her şeye rağmen Allah'la münasebetin devam ettirilmesi. işte sabır bir bölümü de bu. Erbab-ı hakikatçe sabra bir diğer yaklaşım ise iyi kötü her şeyin Cenab-ı Hak'tan bilinip aklın zahiri nazarında iyi olanlara şükürle nahuş görünen şeylere karşı da rıza ile mukabele de bulunma şeklindedir. Ancak insanın altından kalkamayacağı musibetler, zor eda edeceği mükellefiyetler ve çoklarının yuvarlanıp içine düştüğü günahlara girme endişesiyle halini Allah'a arz etmesi o çok ağır sorumlulukları için ondan yardım istemesi ve günahlardan korkup onun siyanetine sığınması da katiyen şikayet değildir. Şikayet olması şöyle dursun. Böyle bir tavır çok defa şahsın niyet ve düşüncesine göre tazarru niyaz, tevekkül ve teslimiyet bile sayılabilir. Hz. Eyyub'un aleyhisselamın Rabbi inni mesenniyet durru ve ente arhamur rahimin Enbiya suresi 83. ayette mealen Rabbim gerçekten bana zarar dokundu sen merhamet edenlerin en merhametlisisin ve Hazreti Yakub'un aleyhisselamın Yusuf suresinde 86. ayette inneme eşku besi ve huzni Allah. ben bu dağınıklık ve tasam sadece Allah'a açıyorum mahiyetindeki iniltisi istihdaf buğutlu böyle bir tazarru ve niyazdır zaten Cenabı Hak da Hazreti Eyüp için Saat Suresi 44. ayette doğrusu biz onu sabırlı bulduk. O ne güzel kuldur. Zira o hep evvap ve yüzü Allah kapısındadır diyerek onun tevekkül ve teslimiyet derinlikli sözlerini sabır içinde aynı şükür kabul etmiyor mu? Başta büyük peygamberler olmak üzere bütün enbiya Asfiya ve evliya sabrın her çeşidini temsilin yanında hakla sımsıkı irtibatlı oldukları halde halkın içinde dişlerini sıkıp sabır anillah yaşamaları onların en mümmeyiz vasıflarıdır ve erişilmezliklerinin emaresidir. Zaten insanlığın iftihar tablosu ve peygamberlik semasının güneşi efendiler efendisi de belanın en zorlusuna maruz peygamberlerdir. Sonra da derecelerine göre diğer makbul insanlar buyurmuyor mu? Sabır hem zirve insanların hali hem de zirveleşme yolunda olanların güç kaynağıdır. Zirvelere ulaşmış kimseler o makamın gereği olarak sabrın her çeşidini hem de en iyi şekilde temsil ederek mazhariyetlerinin bedelini ödemeye çalışırlar. Haklarında zirvelere ulaşma takdiri yapılmış kimseler de çeke çeke katlana katlana başkalarının bin türlü ibadetle ulaştıkları şahikalara sabır dinamizmiyle ulaşırlar. Bir hadis-i şerifte Cenab-ı Hak kuluna ameliyle ulaşması zor bir makam takdir buyurmuşsa ibadet-ü taatıyla o zirveye ulaşması imkansız görünen o kimseyi nefsi ve ailesi itibariyle müptela kılar. Sonra da o iptilaya karşılık ona sabır verir derken kulunu yükseltip o menzile erdirir buyurulur. Bu açıdan denebilir ki mevzuyu bağlıyor değerli dinleyiciler. Bela mükellefiyetin ağırlığı ve masiyetin baskısı potansiyel birer rahmet olduğu gibi bunlar karşısında gerekli tavrı almak da bu rahmetin özü sayılabilir. Bu özün özü ve esası da ne bu ağır yükten ne de ona katlanma keyfiyetinden kimsenin haberdar olmamasıdır. Yani sabrettiğini de kimseye açmayacaksın. O senle Allah arasında kalacak. Yani başkasına başıma şu geldi de şöyle oldum da böyle ettim de şöyle çile çektim de böyle sıkıntı çektim de işte buna katlanıyorum da falan da filan da bakın. işte bu özün özü ve esası da ne bu ağır yükten ne de ona katlanma keyfiyetinden kimsenin haberdar olmamasıdır. Bu hususla alakalı ne hoş söyler. Fuzuli, aşıkım dersin belayı aşktan ah eyleme, ah edip ayarı ahından agah eyleme. Evet insan yerinde ocaklar gibi yanmalı ama gam ishar etmemelidir. Yerinde dağların altında kalıp ezilmeli ama kimseye dert dökmemelidir. Bu ölçüler içindeki bir sabır mülahazasını Hazreti Mevlana Mesnevisinde şöyle özetler. Bir buğdayın insana gıda ve kuvvet onun dizlerine derman gözlerine nur ve yaşamasına esas olabilmesi için onun toprağın bağrına gömülmesi toprakla mücadele ede ede filizlenip gelişmesi sonra biçilip harmanda dövülmesi samandan ayrılıp değirmende öğütülmesi teknelerde yoğrulup hamur haline getirilmesi fırınlara atılıp ateşte pişirilmesi sonra dişlerle bir kere daha parçalanıp mideye gönderilmesi şart ve zaruridir. Fesubhanallah. Mevlana ne güzel misal vermiş değerli dinleyiciler. Bunun gibi insanın insanlığa yükselip bir işe yarar hale gelmesi için de onun çeşitli imbiklerden geçirilerek defaatle elenmesi elenip özünü bulması elzemdir. Yoksa ...insani kabiliyetlerle mücehez olduğu halde... ...hedefe ulaşamayıp yollarda kalabilir. Evet kul bela çekici olunca... ...öt ağacı da yanıcı olunca iyi olur demişlerdir ki... ...mecmuatül marifte gayet latiftir. Her çeşidiyle sabır kullukta bir zirvedir. Bu zirvenin zirvesi de rızadır. Ve zannediyorum Allah katında rıza mertebesinden daha yüksek bir payede yoktur. Evet değerli dinleyiciler bu son ifadeyi bir daha tekrar ediyorum. Her çeşit ile sabır kullukta bir zirvedir. Bu zirvenin zirvesi de rızadır. Ve zannediyorum Allah katında rıza mertebesinden daha yüksek bir payede yoktur. Cenab-ı Hak bizi sabır duygusunu, sabır düşüncesini tam anlayıp Hayatına tatbik edenlerden eylesin. Cenab-ı Hak bizi sabredenlerden eylesin. Cenab-ı Hak bizi sabredip de Allah'la beraber olanlardan eylesin diyoruz. Ve tabi bunu sohbeti yaparken de siz de benim böyle bu katlanılmaz bu dinlenilmez ifadelerime sabrettiğiniz için siz de tebrik etmek lazım. Cenab-ı Hak inşallah hayatımızın sonuna kadar Sabrı ayrılmaz bir parçamız eylesin diyoruz ve sizleri bir ilahi veya ezgiyle baş başa bırakıyoruz. Sonrasında inşallah sohbetimizin programımızın ikinci bölümünde aile ilmi halinden sizlerle bir mevzuyu paylaşmak istiyorum değerli dinleyiciler. Ya devam gönder ya da deva Kahrımda boş, lütfumda boş Ya dert gönder ya da deva Kahrımda boş, lütfumda boş Koştur bana senden gelen ya kıymatu yahud kefen Hoştur bana senden gelen Ya kıymatu yahud kefen Ya taze gül yahud diken Kahramda hoş lütfunda Taze gül ya da dike, karında hoş, ülünde hoş. Sen güzel, zat evet, güzel. Ey lütuf ol, kah yüzer, kahrından, yol lutfunda Lütfunda boş Gerek ahlat Gerek güldür Gerek yaşat Gerek öldür Gerek ahlat Gerek güldür Gerek yaşat Gerek öldür Aşık Paşa sana kundur, Kahrında hoş, lütfunda hoş. Aşık Paşa sana kundur, Kahrında hoş, lütfunda hoş. Ey padişahın evine, zatı evine, Haydi ezer En yani, lütfü var Aile dinleyiciler Programımızın ikinci bölümünde Dün de ifade etmiştik Aile ilmi halinden Bir bölüm paylaşacağız Bunu inşallah Bu aile ilmi halini Hem kendi nefsim Hem de sizlerle beraber Programlarımızı ikiye böldük Malumunuz bu ikinci bölümde Bu aile ilmi haliyle inşallah Hem istifade edelim Hem öğrenelim ancak daha önceki programlarımda ifade etmeye çalışmıştım. Yine dün bir seyircimiz bir mevzuda biraz böyle açıklama yapmamızı istedi, arzuladı. Ben de ona istinaden yaz geliyor, bahar geldi. Yine insanlarımız ziyaretlere gidecek, türbelere gidecek. Ve daha önce üzerinde dura dura ifade ettiğim halde bir daha ifade etmek istiyorum. Bunu tabii eğer sözlerimden rencide olurlarsa beni bağışlasınlar. Kadın erkek herkese sesleniyorum ama hasreten hanım dinleyicilerimize de ifade etmek istiyorum. Ziyaretlerde, türbelerde iplik bağlamak, iplik düğümlemek, çaput bağlamak, elbise koymak, oralara dilek yazıp Aralara bir yerlere sıkıştırmak Türbenin olduğu demir parmaklıklardan arkaya atmak O türbenin içerisinde olan insandan bir şeyler istemek Orada yatan o evliyadan o büyük zattan o şehitten bir şeyler istemek Tamamen batıldır yanlıştır ve Allah korusun insanı günaha götüren bir harekettir Değerli dinleyiciler onun için istenilen şeyler Allah'tan istenir. Başkasından değil. Ve bunun için türbeye karşı namaz kılmak yani kıblede kıble istikametinde onun karşısında namaz kılmak yanlıştır. İnsanı günaha götüren, sapıklığa gören, götüren bir harekettir. Onun için tekrar tekrar üzerinde duruyorum. İstenen şey Allah'tan istenir. Ancak isterken siz orada bir Kur'an okudunuz veya o türbenin, o ziyaretin yanında bir mescit varsa orada bir nafile namaz kıldınız vaktine göre. Sonra da elinizi açtınız Allah'ım şu kulun hayatındayken senin rızanı kazanmak için yaşadı. Zannediyorum senin razı ve hoşnut olduğun bir kuldur. Onun hürmetine, onun vesilesiyle Allah'ım benim şu arzularımı, isteklerimi, dualarımı kabul buyur diyebilirsiniz. Onu vesile ederek yine Allah'tan isteyeceksiniz isteyeceğinizi. Ama ey falan ey filan, ey şurada yatan zat benim şu ihtiyaçlarımı gider, benim işte sıkıntılarımı gider, benim borçlarımı ödememe yardım et, bana çocuk ver, bana oğlan ver, bana kız ver filan gibi ifadeler değil insanı sevap çünkü dua bir ibadettir, değil ibadetin getirdiği sevap insana günah kazandırır, Allah korusun insanı şirke götürebilecek bir hareket olabilir. Onun için bu gibi yerlere ziyarette gerekli tavrı göstermemiz lazım. Onların ruhunu orada üç ihlas bir fatiha okuyup onları ziyaret sevabını almamız lazım. Ama katiyen oralara bir şeyler yazıp koyma, onlardan bir şeyler isteme, onlardan bir şeyleri arzu etme, talep etme bize ait bir husus değil bilakis belki bir dönemde yabancıların içimize atmış olduğu bir bitatlar silsilesinden zincirinden bir halkadır bunu da ifade etme ihtiyacını hissettim çok değerli dinleyiciler evet aile ilmi halindeki bugünkü konumuz eften püften sebeplerle boşanmayı düşünmek doğru mu? Maalesef gerek ülkemizde gerekse şehrimizde boşanma hadiseleri sık sık yapılan bir hareket olmakta ve boşanma davaları gittikçe artmakta değerli dinleyiciler. Bunu üzülerek ifade ediyorum. İşte bu hususta Ahmet Şahin hocamız çok güzel bir misalle meseleyi açmış. Huzurunuzu kaçırdığını sandığınız. Ve ayrılığa kadar götürecek ehemmiyette gördüğünüz ailevi meseleniz bir bıçağın ağzı kadar ince ve basit bir çizgiden ibarettir. İnsan bir pire için bir yorganı yakar bu kadar tahammülsüz olur mu? Evet ve burada bir misalle başlamış mevzuyu izah etmeye akşam eve dönerken sinirlerinin bir hayli gerginleşmiş olduğunu hissediyordu. O gün karşılaşmış olduğu hadiseleri bir bir hatırladı, arkasından da kendi kendine mırıldandı. Bunların hiçbiri de çekilecek şey değil ya. Cümleyi burada kesti, biraz daha düşündü ve sonra devam etti. Mamur olası hanede evladı iyal var. Adımlarını hızlandırmış, bir an evvel eve yetişmeyi düşünmekteydi. Evde güler yüz, Tatlı dille karşılanacak, böylece gündüzki asap bozucu hadiselerin üzerinde bıraktığı gerginliği bir anda unutacaktı. Çocukların temizlik işleriyle, evin silinip süpürülmesiyle, yemeklerin hazırlanıp günlük işlerin sona erdirilmesi de hanımın asabını bozup suratını astırmıştı. O da düşünüyordu ki, şimdi bey gelir ve teselli edici birkaç cümle ile yorgunluğunun kaybolmasını sağlar, Güler yüzlü bir sohbetle günlük yorgunluğum yok olur. Bu sırada kapı çalındı. Asık suratta içeri giren bey of of diyerek bir köşeye adeta verdi. Sanki günlük hadiseler vücudunu kumanda edemez hale getirmişti onu. Beydeki asık suratı gören hanım biraz daha asabileşti. Hissetmekte olduğu günlük yorgunluğu bu defa iki misli duymaya başladı. Bir iki cümlelik soğuk ve donuk konuşmadan sonra Küçüklerden biri Ma ma diyerek babasının yanına yaklaştı. Ağzından akan suları Babasının pantolonuna bulaştırdı. Zaten bütün gün iyice asabileşmiş adam Çekil karşımdan be Akşama kadar sizin için sinir buhranları geçireceğim Akşam da sizi mi pişpişleyeceğim? Benim için istirahat yok mu diye bağırdı. Çocuk bu beklenmedik çıkıştan korkmuş ve ağlayarak mutfaktaki annesinin yanına varmıştı. Ayaklarına dolaştığı annesi de bastı azarı. Defol buradan be. Bütün gün sizinle uğraştığım yetmiyor mu? Ben bu evde bir hizmetçi bile olamadım. Eğer hizmetçi kadar değerli olsaydım en azından sizlere bakıp hizmet ettiğim için bana teşekkür edilecek surat asılmayacaktı. Böylece dakikalar geçerken iki tarafa da derin bir sessizlik çökmüştü. Yüzler donuk, çehreler asık, yay gibi gerilmişlerdi. Tam o sırada ansızın kapı çalındı ve ihtiyar komşunun sesi duyuldu. Buyur edip odaya aldılar. Bey hanımla olan geçimsizliklerini saklamadan bu tecrübeli zata anlattı ve ilave etti. ''Bu gidişle galiba ayrılacağız.'' Yaşlı adam tebessüm ederek sordu. ''Ne dediniz? Ne dediniz?'' ''Bu gidişle galiba ayrılacağız.'' diyorum. İhtiyar tebessüm etti Kelimelere basa basa konuştu Siz Henüz hayatı bilmeyen Tecrübesiz çocuklarsınız Sizin ağzınız süt kokuyor Daha yahu Tecrübeli zat devam etti Huzurunuzu kaçırdığınız sandığınız Ve ayrılığa kadar götürecek Ehemmiyette gördüğünüz meseleniz Bir bıçağın ağzı Kadar ince ve basit bir Çizgiden ibarettir İnsan bir pire için bir yorganı yakar. Bu kadar tahammülsüz olur mu yahu? Eğer sen kapıdan içeri girince hanım sana Geçmiş olsun efendi bugün çok üzgün ve yorgun görünüyorsun. Yine asap bozucu bir şeyle mi karşılaştın diyerek hal hatır sormak nezaketini gösterebilmiş olsaydı olup bitmişti. Bütün mesele de bundan ibaretti. Aynı tavır senin için de varitti. Sen de hanıma Çocuklar bugün seni çok üzdüler mi? Bunlar gittikçe yaramazlaşıyorlar galiba diyecek kadar takdir gösterseydin ortalık güllük gülistanlık olacaktı. Bütün mesele birinizin diğerinin durumunu anlamasından ibaretti. Yaşlı zat şöyle devam etti. Siz bunları bırakın da şimdi beni dinleyin. Bizim komşu Kamuran Bey akşam yine eve içkili gelmiş. Kadın da... Çoluk çocuğun rızkını meyhaneye bırakıyorsun diye konuşunca kalkıp masum canı sakatlayıncaya kadar dövmüş. O da bırakıp baba evine gitmiş. Sizin namazında, niyazında, anlayışlı kimseler olduğunuzu bilen komşular aralarını bulup kadın canı geri getirmenizi istediler. Çocukları ortada aç susuz beklemektedir. Bunun için rahatsız etmiştim sizi. Misafirlerini dinleyen taraflardan hanım kendi beynin Böyle bir alışkanlığa düşmediğini düşündü. Bey de hanımın evde beklediğini hatırladı. Artık asılan yüzlerde tebessüm belirtileri başlamıştı. Diyor. Tabii bundan herkes kendine göre alsın hissesini. Ve programı cennet hanımlarının ablaları kimler diye bir bölümle bitirmek istiyorum. Ama bu arada hem nefeslenin diye hem de biraz tebessüm edin diye bir şey anlatacağım. Hani ziyaretlere gitmek, türbelerden bir şey istemek deyince aklıma geldi. Şimdi askerin bir tanesi askerliğini yapıyor malumunuz. Askerlik vazifesi. Tabi kimsesi yok. Diğer askerlerin anaları var, babaları var, abileri var. Onlardan paralar geliyor, mektuplar geliyor. Bu asker de benim gibi garip. Birisi olduğundan dolayı kimsesi yok. Diyor ya ben de diyor Allah'a bir mektup yazayım diyor haşa. Saf birisi demek ki. Gönderen falan kendi ismini yazıyor. İşte alıcı Allah Celle Celaluhu, Allahu Teala. İşine de yazıyor Allah'ım benim kimseciklerim yok. Parasız da kaldım. Herkese anasından babasından paralar geliyor. Benim kimsem olmadığı için bana para gelmiyor. Allah'ım ne olursun bana... İşte diyelim ki 50 milyon gönder. Tabi o bildiğim komutanı mektupları incelerken bir bakıyor ki gönderici falan falan, e, alıcı adresi Allahu Teala Celle Celaluhu. Adamcağız merak ediyor, açıyor mektubu, askerin yazdığı mektubu okuyor. Hoşuna gidiyor, elin cebine atıyor, elin cebinde bakıyor ki 20-25 milyon para var. Ya diyor, şunu koyayım da diyor, adamın gönlü hoş olsun. Ve tekrar alıcı falan falan askerin ismi mektup geliyor. Bir bakıyor ki işte kendisine mektup gelmiş. Tamam diyor bak benim bu mektubuma cevaben gelen bir mektuptur. Onu biraz ötelere gidiyor. Bir ağacın altına oturuyor. O ağacın arka tarafında da o parayı içine koyan komutan oturmuş çay içiyor. Mektubu açıyor bir bakıyor ki içinde 25 milyon. Mektubu da okuyor. İşte ey falan kes. Senin istediğin parayı gönderiyorum. Tabi bu parayı çıkarıp sayınca para kendi istediği paranın yarısı. O zaman şunu diyor. Elini açıyor. Allah'ım diyor. Ben biliyorum ki sen bu parayı elli milyon gönderdin. Benim o komiten var ya diyor. İşte o yarısını aldı cebellezi etti. Şimdi hakikaten insan Allah'tan istemeli isteyeceğini. Allah her şeyi görendir, her şeyi bilendir, her şeyi duyandır. Başkasından istemek insana vebal getirir, suç getirir. Çünkü bizim Kur'an-ı Kerim'deki ilk surede o Fatiha suresindeki namazın her rekatında okumamız farzdır. İyyâke na'budu ve iyyeke nesta'in diyoruz değerli dinleyiciler. Sadece sana ibadet eder, sadece senden yardım dileriz diyoruz. Tabi ondan sonra komutan çağırıyor bunu hem para vermiş hem de komutanı hırsız yerine koymuş güzelce bir ıslatıyor güzelce bir dövüyor o da suçunun cezasını görmüş oluyor evet cennet hanımlarının ablaları kimler diyor kimlermiş bakalım çeşitli hadislerden öğrendiğimize göre önceden bildirilen cennet hanımları dörttürler bunlar da firavunun hanımı Asiye niçin çünkü firavun gibi adama sabrettiği için İsa aleyhisselamın annesi Meryem Niçin? Çünkü öyle bir imtihana maruz kalmış ki hepiniz Hazreti İsa Aleyhisselam ile Hazreti Meryem Validemizin hayatını biliyorsunuzdur. Hazreti İsa Aleyhisselam babasız doğmuştur. Bu da bizim beşeri ölçülerimiz içerisinde olmayacak bir olaydır. Çünkü Hazreti İsa Aleyhisselam'ın doğumu bir mucizedir. Onun için de o dönemin insanları haşa Hazreti Meryem Validemize sen başkasıyla zina yaptın. İşte bu çocuk yani Hz. İsa Aleyhisselam bundan oldu diye Hazreti Meryem Validemize yapmadıklarını koymamışlar. Onun hakkında düşünmediklerini bırakmamışlar. Bundan dolayı da ikincisi Hz. Meryem Validemiz. Üçüncüsü Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellemin hanımı Hz. Hatice Validemiz. Niçin? Çünkü Efendimiz'e destek vermiş, Efendimiz'e kol kanat germiş. O kocakoca serveti Hazreti Hatice validemizin efendimizin Aleyhissalatu vesselam'ın İslam'ı anlatma noktasında ne yapmış? Dünya değeri itibariyle biti vermiş, eriyi vermiş. Ve sonrasında hoca efendi bir bazında onu anlatırken vefat ederken diyor o zengin, o ticaret kervanları sevk eden o büyük tüccar kadın Vefat ederken üzerine örtülecek kefen bulunamadı da bir bez parçası mahrem yerlerini örttü diye ağlayarak ifade ediyor ve devam ediyor. Ah anam diyor. O dönemde olsaydım da cübbemi sana kefen olarak örtseydim diyor. Evet. Hazreti Hatice Validemiz o çokça ve koskoca malını Efendimizin insanlara İslam'ı anlatması noktasında harcayı vermiş, bitiri vermişti. Eslavur'la aslında ona bitirmek denmez. Ahiret hayatı adına aslında çoğaltı vermişti demek daha doğru olur. Ve diğeri de kızı Hazreti Fatıma validemizdir. Şurasını unutmamak gerekir ki Allah Celle Celalu kimseye rastgele lütufta bulunmaz. Sebepsiz ikramlar ihsan eylemez bir ilahi lütuf ve ikram var mı mutlaka yapılan kıymetli hizmetler gösterilen yüce fedakarlık ve sabırlar var ki Rabbimiz onun zerresini zayi etmeksizin sahibinin lehine değerlendirmiş karşılığını vermiştir şimdi düşünelim cennet hanımlarının ablaları makamına çıkanların fedakarlık ve sabırlarını hangi fazilet ve tahammülleri yüzünden yücelmişler bu eşsiz makama bir göz atalım isterseniz Asiye validemiz kimin hanımı biliyor musunuz? Firavun'un. Firavun gibi zalim ve aynı zamanda Allah'lık iddiasında olan haddini bilmez bir adama hanımlık yapmak az sabır mı ister? Basit tahammülle mi yürütülür bu aile hayatı? İkincisi Meryem validemiz. Rabbimiz ana babasız Adem'i yarattığı gibi babasız olarak da insan yaratabileceğini göstermek için İsa aleyhisselamı babasız olarak dünyaya göndermiştir. Bu mesajı alamayan çevre Meryem validemizi itham ve iftira fırtınasına boğmuş, nereden peydahladın bu çocuğu diyecek kadar da ileri gitmiştir. İşte bu zulme sabredip tahammül gösteren Meryem validemiz olmuştur. Üçüncüsü de Hatice validemiz. O da Efendimiz uğruna yani beyinin hatırına bütün servetini feda etmekle kalmamış, bu yüzden senelerce açlık çekmiş, ekonomik ablukayı yaşamıştır. Buna rağmen asla müşteki olmayıp sabrı tercih etmiş, karşılığında da cennet hanımlarının ablalığı söz konusu olmuştur. Ya Fatıma validemiz onun sabrı bütünüyle yokluk üzerineydi. Hayatı boyunca arpa ekmeğine bile karnı doymamış, hep yokluk ve darlık içinde hayat sürmüştür. Hatta bir defasında Efendimiz aleyhissalatü vesselam misafir olduğu bir evde, Önüne getirilen ikramı gözyaşları içinde yememiş de yemeğinden ayırıp bunu da Fatıma'ya götürün o üç gündür böyle bir yemek ağzına almamıştır demek zorunda kalmıştır. Yine bir defasında da namaza geç kalan Bilal'e Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem geç kalış sebebini sormuş Bilal de kızınız Fatıma arpa öğütmek üzere el değirmenini döndürüyordu öteden çocuğu ağlamaya başladı. Ben de değirmeni alıp arpayı öğüttüm Fatıma çocuk baktı o yüzden geciktim demiştir. fatıma Zehra kitabındaki tespitlerden de anladığımız gibi Fatıma validemizin hayatı oldukça zorluklar içinde geçmiştir. Hatta evde yenen arpa ekmeğinin ununu el değirmeninde hep kendisi hazırladığı gibi kuyudan çektiği suyu da omuzunda hep kendi taşımak zorunda kalmakla elinde ve omuzunda yaralar meydana gelmiştir. Bugün otomatik makineler, şohbenler, e, su şebekeleri, bulaşık makineleri, elektrik süpürgeleri, bütün bu imkanların yanında ev işlerinden zorumsanan, yüksünen ve bu kadar işler çekilir mi yeter diyen ev hanımlarına ithaf olunur. Burayı bir daha tekrar ediyorum hatta evde yenen arpe ekmeğinin ununu el değirmeninde hep kendisi hazırladığı gibi kuyudan çektiği suyu da omuzunda hep kendi taşımak zorunda kalmakla elinde ve omuzunda yaralar meydana gelmiştir. Bütün bunlara rağmen Allah Resulü Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellemin ikaz ve irşadı şöyle olmuştur. Kızım sakın maruz kaldığın zorluk ve sıkıntılardan dolayı bir şikayet söz konusu olmasın gönlünde. Sabredersen Rabbim sana da senden öncekileri olduğu gibi cennet hanımlarının ablalığını nasip edecektir. Etmiştir de. Evet Allah adildir. Hiç kimsenin sabrını, fedakarlık ve tahammülünü karşılıksız bırakmaz. Burada sabredenler orada cennetle müjdelenmekle kalmayacak sabırlarının derinliği, zorluğu nispetinde yükseleceklerdir inşallah. Hatta cennet hanımlarının ablası olma derecesine bile çıkacaklardır demiş. Cenab-ı Hak hanımlarımızı, ablalarımızı böyle sabredenlerden eylesin diyoruz ve bugünkü programımızın da sonuna gelmiş bulunuyoruz değerli dinleyiciler. Ben programın sonunda yine hadisle bitirmek istiyorum. Berab'in Azib radıyallahu anh şöyle rivayet eder: Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam bize yedi şeyi emredip yedi şeyi de yasakladı. Emrettikleri bir. Cenazeye katılıp arkasından kabre kadar gitmek. 2 Hasta ziyareti yapmak. 3 Yapılan davete katılmak. 4 Haksızlığa uğrayana yardım etmek. 5 Yeminin gereğini yerine getirmek. 6 Selam verenin selamını almak. 7 Aksırdığında elhamdülillah diyen kimseye yeri ham mükallah diye dua etmek. Yasakları da 1 Gümüş kap kullanmak iki altın yüzük takmak Erkekler için Üç ipek Dört atlas Beş ibrişimli elbise Altı kalın ipek Yedi ipek yatak kullanmak Demiş Buhari'de Müslim'de ve Tirmizi'de geçen hadisi şeriflerde Evet değerli dinleyiciler Bir programımızı da Sabahın bereketinde burada bitiriyor Hepinizi Allah'a emanet ediyor her şeyin gönlünüzce olmasını Yüce Rabbim'den diliyor, dileniyor. Yüzünüzden tebessüm, gönlünüzden sevgi, saygı, aşk, şevk, muhabbet eksik olmasın. Cenab-ı Hak, umduklarınızdan mahrum, korktuklarınıza da düçar eylemesin diyoruz. Ve bir şiirimizle huzurunuzdan ayırlıyoruz değerli dinleyiciler. Sabır bir büyülü derman Arkasında iman Sabretmeyenin hali Hicran üstüne hicran Her şeyde var bir usul Sabırda zafere yol Sık dişini azıcık Kurtulanlarla kurtul Sabırla pişen insan Kemale erer inan, acelecinin işi duman üstüne duman. Teenni eden erer, acele etme sakın. Vurulup dövünsen de, iraklar olmaz yakın. Örümcek bekleyerek, a al ekleyerek, gider. Hedefe varır nice emekleyerek, Sırattan ince bir iş, Koş geçenlere yetiş, Geçen sabırla geçti, Aksi bir sürü teşmiş.